934. konu, Abdurrahman bin Avef, İbni Ömer ve İbni Abbas'ın giyim adabı, Abdurrahman bin Avef kürk veya hul giyiyordu, kıymeti 500 veya 400 dirhemdi.